Merhaba değerli Yeşil Akustik Dinleyicileri. Yine bir Salı günü 15:30'da benden tutkular. Sizler birlikteyim. Açık radyo 94.9'da yayındayız. ve bugünkü programımızda iki haftadan biridir anons ettiğim 2 5 beze olacak. E, 2 5 bezenin bugün sizden hesap soracağız albüm üzerine e, kendi kişisel deneyimimi aktarmak istiyorum ben. Albümden de e, şarkılara müziklere yer vereceğiz tabii ki. Ee, tabii e, aslına bakarsanız e, benim için oldukça e, değerli bir albüm. Birkaç haftadan biridir. hep böyle bir isim koymaya çalışıyordum. E, Yeşilçam müzikleri ve DJ'ler Yeşilçam ve sampling Yeşilçam veya DJ'in gibi böyle değişik isimler koymaya çalışıyordum. Tabii e, pek çok farklı tanımda bulabiliriz ancak e, Yeşilçam Repliklerinin kullanıldığı ve hani müzikler içerisinde bunların e, müziğin bir parçası haline getirildiği çalışmaların herhalde en önemlerinden bir tanesi. Sizden hesap soracağız albümüdür. 1993 yılında e, piyasaya çıktı diyelim. Aslında benim e, bu albümle tanışma hikayemi anlatmamın daha doğru olacağını düşünüyorum ben. E, 90'lı yılların başında e, özellikle yer altında bulunan müzikleri bulmak için ana merkez Beyoğlu'ydı. Bir de Kadıköy'de Akmar Pasajında bulabilme imkanımız vardı. Tabi yine değişik yerlerde İstanbul'dan konuşuyorsak değişik yerlerde özellikle Bakırköy'de veya Beşiktaş'ta bulabilme imkanı vardı ancak genel merkez olarak Beyoğlu'nu söylememiz yanlış olmaz. Ancak o dönemde ben hani Akmar'da birazcık daha fazla zaman harcıyordum ve orada yeni çıkan albümler konusunda beni besleyen dükkanların başında da zihni müzik geliyordu. Ve zihni de böyle farklı de, demolara o dönem çok fazla yer verirdi. Teşvikiye, camisinin önündeki tezgahından beri ben zihniyle yakından alışverişlerim olduğu için yani onun bu yönünü de yakından biliyordum. O böyle araştırmayı seven, yeni sesleri ortaya çıkartmaya çalışan veya birlikte çalıştığı insanlarla birlikte de bunlara birazcık da değer veren daha sonra zaten bazı albüm maceraları da olmuştu. Bir yapısı olduğu için zihni araştırırdı ve açıkça söylemek gerekirse hani Beyoğlu'nu bir şekilde Kadıköy'e getiriyordu. Günümüzde artık Beyoğlu'nun bu tip müzikleri bulmak için merkezi olduğunu söylemek doğru olmaz. Hani Birazcık daha Kadıköy'e kaydığını düşünüyorum ancak 90'ların başı dediğimiz zaman yine de Beyoğlu'nun olduğunu, olduğunun altını çizmek gerekiyor. 2 bölü 5 ve Z ile tanışmam tabii ki sizden hesap soracağız albümü ve zihni de oldu. O zamanlar zihni de benim Yeşilçam filmlere böyle bu, bu tip e, sesler olan ilgimi bildiği için de e, kaseti aldığım zaman hani bir dinle ilginç sesler bulacaksın, ilginç detaylar yakalayacaksın demiştim. Büyük bir heyecanla eve geldim ve e, Cüneyt Arkın'ın haykırdığı bu kaset kapağında yer aldığı bu albümü dinledim. Şimdi albüm aslında e, tamamen e, Serhat Köksal'ın Elinden çıkmış, evinden çıkmış bir yapım. Hani bandrolü falan çıkmış bir albüm değil. Yani demo denebilir ancak hani ben albüm diyorum. Hani bu bir üretimin illaki nerede olduğu önemli değil, ne olduğu için de. İçeriği önemli benim için de. Hani günümüzde internet olduğu için artık bu konular daha aşılmış gibi gözüküyor. Ama o gün hani kendi kasete müziklerini kaydetmiş birisi dendiği zaman hani biraz burun kıvrılırdı. Ancak müzik kaliteye baktığımız zaman bence Türkiye'de yapılmış en önemli albümlerden bir tanesi demek yanlış olmaz etkisi çok büyük olduğunu düşünüyorum ben. Özellikle 90'lı yıllarda, 2000'li yıllardaki gruplara direkt etki ettiğini düşünüyorum. Pek çok grubun sampling kullanmasında cesaretlendirici de bir rol aldığı da bence bariz. Ayrıca Serhat Köksal da sanatçı olarak da oldukça ilginç bir sanatçı. 2 bölü beze ile ilgili hani pek çok röportaj bugüne kadar yaptığı için orada yazdıklarından şöyle bir not almıştım. E, zaten bu internette çok rahat rastlanan bir yazıdır. E, şöyle diyor Serhat Köksal. 2 bölü 5 beze 80'lere ait bir lise defteri kenarına göz nuru el emeğiyle bezinerek karıldığım bir isim diyor. Daha sonraları e, 1982 yılında e, ping pong oynayan adamlar ve e, süper çöpmen Ajda Pekkan adını taşıyan bir çizgi film yapmış ve daha sonra da e, bu macerası e, farklı bir şekil almaya başlamış. Özellikle e, 1992 yılında e, iki VHS video kullanarak e, görüntüleri mix yapmıştı. Ayrıca bir tebii de var canlı performansta Leman Mans Kültür'de ilk izlemiştim. Sanırım 94 tarihi olması gerekiyor, yanılmıyorsam. E, ve yani kendisi üreten çok üretken de bir müzisyen olduğu için ve yani bir video sanatçısı da olduğu için. O dönem yaptıklarının hani günümüz tabirle avangart olduğunu söylemek yanlış olmaz. Onun gibi müzik yapan kimse de yoktu bence. Hani eğer birileri varsa ve hani elimize ulaşmamışsa da onlardan özür dilerim ama benim bildiğim kadarıyla da 2005 Beze benzeri de herhangi bir şey o yıllarda çıkmadı. Daha sonra benzerleri özellikle 2000 yıllarda ortaya çıkmaya başladı ama o zamanlar yani 92 tarihinde 91'den başlayarak daha doğrusu daha da olacak o tarihten itibaren yaptığı albümlere benzer bir şey çıkmadı. 99 yılında da Ses ve video CD'leri de çıkartmaya başladı. E, tabii bunla, bunların hepsi onun kendi imalatıydı. Yani Amerikalıların dediği gibi do it yourself, hani kendin yap şeklindeki üretimleriyle birlikte hem herhangi bir e, sınırlama içerisinde kalmıyor. İstediği şekilde, istediği formatta, istediği kapakta e, bunların hepsini sunabiliyordu. Tabii bu kaset çok çabuk tükendi. Sizden hesap soracağız kaseti o dönem çok çabuk tükenmişti. Daha sonra ikinci bir... E, e, versiyonu daha yapıldı sanırım. İçindeki e, kağıtçık daha detaylandırıldı. Çünkü benim elimde iki kaset e, de var. Kendini çok şanslı hissediyorum bu konudan dolayı. Ve bu ikisindeki ilk kasetteki daha küçük bir e, A4 varken e, ikinci kasetteki kağıt daha e, geniş detaylara daha fazla yağ vermiş bir e, içeriye sahip. Dediğim gibi oldukça önemli bir e, yapıt bence. Hem de kendisi yaptığı için de çok daha değerli. İsterseniz biraz hani bu kendi hikayemden biraz yani içindeki müziklere geçeyim. Hem de bir tane de bu arada şarkıda dinlemiş oluruz. O arada hani ben şarkılardan bahsedecek olursak. E dediğim gibi bu albüm sadece kaset formatında tabii ki e, Serhat Köksal tarafından yapılmış. Ve kaset olarak biliniyor. Daha sonra hani CD'ye basması da mümkündü ancak hani böyle CD gibi çıkmadı. Zaten bandrolü çıkma ihtimali bu albümlerin yok. Ee, yani şöyle yok. Ee, daha sonra piyasaya plaklar e, sürüldü ancak bunlar e, John pil Peele sesçinin olarak basıldılar. Ancak Serhat Köksal'ın da ben ileride hani bütün bu albümleri bir e, banderollü CD gibi basarım gibi bir düşüncesi olduğunu zannetmiyorum. Peki o zaman e, bu albüm nasıl oluşmuş? E, A ve B yüzü var tabii ki. Kasetin A yüzü ve Kasetin B yüzü. A yüzünün açılışında kan kusmak var ilk şarkı. 30 saniye sürüyor. Bu şarkıdan ziyade bir replik. Ee, Abdurrahman Palay'ın sesi var. Ayhan Işık, Kan Kusmak Sarısı Sizler'de diye başlıyor. 1991 yılında TV'den almış bu sesleri. Ee, 1971 yıl yapımı Her Şeyim Sensin filminde e, Ayhan Işık'ın e, oldukça hiddetli bir repliyle albüm başlıyor. Ve hemen ikinci şarkıda yine bu e, Kan Kusmak repliğinin devamı olan da bir e, sözü sahip. Acımak yok yok acımak bence Cüneyt Arkın'ın oynadığı filmler içerisinde en önemli patlamalardan bir tanesi bu repliktir. acamak yok yok acımak. Rüzgar filminde Emel Sayın'la birlikte başrolünü paylaştığı Rüzgar filminde yer alan bu replikte kahrından ölüyorum ulen diye başlayan bir replik var. Ve bu şekilde bir patlama yapıyor ve bilen üzerine saldırıyor. 1992 yılında yapılmış bu şarkı. Ee, Rüzgar filminden Sesleri de 19 e, Kasım 1992 yılında televizyondan almış. Bu, bu kadar detaylı da bilgi vermiş. Onun için çok teşekkür ediyorum ben. Üçüncü şarkı ise e, bir 2005 Beze grubu bestesi. Mav. Burada e, epey uzun süre birlikte çalıştı. Hatta konserlerde verdiği Yahya ya bas gitarda e, Batı vokalde Serhat klavye tape davul programlarını yapmış ve e, ayrıca kedisi Benek de sesiyle Şarkıya katkıda bulunmuş. Hemen arkasından gelen ise Yeşilay, Yeşilay ve Mahmut Hoca. Burada Yeşilay'a koş şiiri Mozaffer Melahat Ergun'un buradaki şiiri almışlar ve almış. ve Havam sınıfındaki seslerle birlikte birleştirmiş ve Yeşilay Mahmut Hoca böyle değişik bir eser ortaya çıkmış. Hemen arkasından Seni Özledim şarkısı var. Bu da e, burada da vokal ve klavye e, Serhat Köksal. Bu bir dakika süren bir şarkı. 6 Ekim 1992 tarihli. Hemen arkasında Mehmetçik şarkısı var. Burada Yahya yine bas gitarda. E, Serhat vokal davul programları yapmış. Mehmetçik şiiri Atilla Damar'ın. Orada alınmış ve şarkının e, şiirin altına müzikleri Yahya ile Serhat yapmış. Bilsen bile söyler miyim ise e, Emanet filminden. Sühey Beğriyoz'un oynadığı bölümden alınmış. Burada da Bilsen bile söyler miyim sıkıştırılan... E, Söyle, Eylül bozun yine e, bir şarkı yapılmış. Bu da Eylül 92 tarihi bir şarkı. Ve daha sonra geliyoruz. A yüzünün son iki, pardon, son dört şarkısı ama bu son dört şarkıdan iki tanesi e, albümün ağır topları desek yanlış olmaz. Pardon, burada 5 şarkı varmış, onu hemen e, düzelteyim. E, bu, bu arada ben de elimde zaten e, size hesap soracağız. E, kasetin elimde e, tutuyorum. Burada şimdi biraz hani araya bir müzik arası verip size dinletmek istediğim Malkoçoğlu ve Battal Gazi'nin oğlu şarkısı var. Bunu daha önceki bir programda çalmıştım ama. Şimdi isterseniz dinleyelim. Şarkı dinledikten sonra ben size hem şarkı hakkında detay hem de bu albümün ağ yüzünü bitireceğiz oradan. O zaman Malkoçoğlu, Battal Gazi ve oğlu 2 bölü 5 bezenin sizden hesap soracağız albümünden dinliyoruz. Malkoç oldu. Malkoç Malkoç Evet, Malkoç oldu. Demek hatırladın? 7 bin <gülüyor> Ne yaptı bunu sana? Battal Gazi'nin oğlu. Nerede o köpek, çabuk söyle. Bu. Bu. Burada. <gülüyor> Azrail'in habercisi Battal, yanına almaya geldi. Gülsün Battal Gazi'nin oğlu Battal. Battal son derece nah ve Beni gibi seviyorum Battal'ı. <gülüyor> Deli gibi seviyorum Battal. Ömrümün sonuna kadar da sadece onu seveceğim. Bak da afine. Azrail'in Olmak halani bekliyoruz. Burada Remzi GünTürk'ün ve Nahtuk Baytan'ın filmlerinden sesler alınmış. Eee Malkoçoğlu Cem Sultan filmi ve Battal Gazi geliyor filmlerinden. Aslında Malkoçoğlu ve Battal Gazi filmleri %100 tarihi gerçekleri yansıtmayan filmlerdir. Hani burada birazcık da bu repliklerin dizimi de hafif bir gönderme de içeriyor bence. Eee Hani Malkoçoğlu'nun hikayesi, Battal Gazi'nin hikayesi birazcık daha farklı ancak zaten bu iki film çizgi romanlardan esinlenerek yapılmış. Yoksa gerçek hikayesine baktığımız zaman Malkoçoğlu'nun çok farklı bir hikayesi var. Burada e, Yahya Bas çalmış yine. E, Serhat da diğer her şey yapmış. Hasan Mutluca'nın e, Genç Osman e, parçası sampling olarak kullanılmış e, ve... Çok iyi bir şekilde yedirildiğini düşünüyorum ben. Bence bir hani Türk müzik dahiline geçebilecek bir klasik de diyebilirim benim açımdan. Tabii siz ne düşünüyorsunuz bilmem ama ben hani oldukça değerli bulurum bu şarkıyı. Ee, bu şarkının arkasından A Yüzün'ün diğer e, ağır toplarından bir tanesi de büyük sanatçı Cüneyt Arkın şarkısı. Ee, burada da John Williams'ın meşhur tabii teması yer alıyor. Ancak burada yine çok güzel bir oturtma var. Ayrıca Davullar da On Count grubunun Mayhem şarkısında Davulları olarak kullanılmış. Ve Murat ile Nazlı filmindeki anons, büyük sanatçı Cüneyt Arkın'ın anonsu da burada eklenmiş. Ve bunların hepsi birleşmiş ve bence Cüneyt Arkın için ya da Cüneyt Arkın adında yapılan en güzel şarkılardan bir tanesi ortaya çıkmış. Hani ben Cüneyt Arkın'ın oyunculuk kariyerinin Yeşil Çam'ın en önemli kariyerlerinden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. E, bence de Cüneyt Arkın için yapılacak en güzel şarkılardan bir tanesi büyük sanatçı Cüneyt Arkın olabilir. Bu hemen arkasından bir 2 bölü 5 besle grubu bestesi var. Türküş Roll. Daha sonra bir cover şarkısı geliyor burada. Ballot of John and Yoko. 1987 yılında kaydedilmiş ve bu albüme eklenmiş. Ve daha sonra da bizim de e, Yeşilçam arka de açılış ve kapanışlarını çalan Enter the Dragon Laura Schreffin'in o müthiş bestesi de bu albümde tabii yer almıştı. Tabi burada e, albümden bahsedince e, her şeyi e, hani copy left denen bir yaklaşım olduğu için her şeyi kullanılmış zaten e, kendin pişir, kendin ye şeklinde imal edildiğiniz için bu albümde. E, burada da bu şarkıyı Ejder'in 3 vedayesi film müziği olarak eklemiş. E, zaten gözel mecbasında aynı yıl çıkan gözel mecbasında da e, şöyle geçiyor. E, Enter Dragon Yeşilçam DJ'lerinin marşıdır diye geçiyor. Onun içinde bu albümde zaten olmazsa olmazlardan bir tanesi ve A yüzünün kapanışı da Cevizdalı. Şimdi ben albümden ikinci seçtiğim şarkı burada da demin de bahsettiğim büyük sanatçı Cüneyt Arkın şarkısı yer vereceğim. onu bir dinleyelim isterseniz bu güzel müziği. Zaten çok kısa sürüyor. 1 dakika 48 saniye kadar sürüyor. Geç Güray Karkın. Geç sana Karkın. Güneyt Arkın <Gülüyor> Evet, Yeşilçam Arkeolojisi devam ediyor. Benden uzutkulu eğer. Salı günleri her salı 15.30'da programımız yayınlanıyor. Ve bugün programımızda sizden hesap soracağız albümünü tanıtıyorum sizlere. Kasetin içeriğini sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Mesela elimde şu anda kaset kapağının diğer ikinci versiyona baktığımda 432. baskısından itibaren yapılan ek yapılmış ki 1994 yılında e, Kasiten içindeki bilgilere ek yapılmış mesela burada e, kan Kusman 1971 her şeyim sensin filmden alındığını ve Abdurrahman palay'ın e, dublajından sesin alındığınının yanına e, filmin tek ses teknisyen olarak da Tunca Aydın olduğu ismi de eklenmiş e, burada gözel mecvasında da yer verildiği için bu e, bilgiden eklendiğini düşünüyorum teker teker hangi ses mühendislerinin e, ya da ses teknisyenlerin yer aldığı da eklenmiş. E, o tarihe bakıldığı zaman çok önemli bir de bu. E, o zaman pek ulaşamıyorduk çünkü. Onun için e, hani bu yaptığı eklemeler de bir şekilde e, yani Yeşilçam tarihi ya da bizim hani bahsettiğimiz Yeşilçam arka için de önemli. Çünkü sadece bu sample'ları kullanmıyor. Ayrıca Serhat Köksal Yeşilçam adına da epey araştırma yapıp de veriyor. E, şimdi kasetin B yüzüne geldiğim zaman kasetin B yüzü birazcık daha kısa. Mustafa Topoğlu'nun bir klavye solosuyla başlıyor. Bu solo 17 Kasım 92 tarihinde televizyondaki Rüz Renault çekilişinden alınmış şahsına münasır bir solo. İlk dinlediğim zaman bu nedir demiştim. Ancak insan dinledikçe alışıyor. Sanatın doruklarını demiş. O zamanlar çok kült bir karakter değildi Mustafa Topoloğlu ama Serhat Köksal'ı önceden görmüş oradaki potansiyeli herhalde. Ve hemen arkasından Mustafa Topoloğlu'nun klavye solucunu hemen arkasından Nair Nevet. Bu şarkıda Natulus grubunun terör şarkısının davulları kullanılmış. Ve e, vokal olarak da Abdurrahman Palay, Hayre Esen, Adalet Cümcoz ve Nebine Akkay'ın sesleri kullanılmış. Ve onların dedikleri Nair ve Nevet sesleri kullanılmış. Her arkasından ise off geliyor. E, Orhan Gencevay'ın e, Bassın Bu Dünya'daki off sesleri ve yine buradan e, Yazıklar Olsun bölümleri, Bassın Bu Dünya bölümleri kullanılmış. E, i̇lginç bir şarkı. Bu daha sonra Karabesk isimli bir şarkıya dönüşmüştü ama programın sonunda ona zaten yer vermeyi düşünüyorum vaktimiz kalırsa. Ve bu Off şarkısının hemen arkasındaki Off bir dakika kadar sürüyor. Bence albümün hani Malkoçoğlu, Battal Gazi ve büyük sanatçı Cüneyt Arkın'dan da önde olan şarkısı geliyor. İnsan Avcısı. İnsan Avcısı filmi Duygu Sağaroğlu'nun yönetmenliği yaptığı bir film ve bir intikam filmi. Bunları çok iyi derlemiş Serhat Köksal. Ben onun sayesinde filmden haberler oldum ve kasetlendikten sonra hemen filmi aradım. Gerçekten hani filme çok fazla şey kattığını söyleyebilirim bu şarkının ee, ancak maalesef programda yayınlayamayacağım çünkü e, şarkının içerisinde yer alan e, bazı repliklerdeki yani, diyaloglar e, maalesef radyo dayanımımıza izin olmadığı için maalesef onları yer veremeyeceğim kusura bakmayın burada e, en önemli sahnelerden bir tanesi e, ne biçim makine yapıyorlar düğmeye bas şık diye çalışsın duyuluğu çok önemlidir burada e, Toron Karacaoğlu e, sesi var Dinçer Çekmez'in sesi var ee, sesleri alan Necip Sarıcıoğlu'ymuş ve efektçi de Suudi Yılmaz. Dediğim gibi oldukça iyi bir şarkı. Ee, dozu ayarında yani kullanın her ses e, gerçekten çok doğru kullanılmış. 1993 yılında yapmış Serhat Köksal bu şarkıyı. Ve daha sonra albümün Ku Vak Vak Vak şarkısı geliyor. Zeki Müren'in vokali. Ee, burada Aşktan da Üstün filminden alınmış sesler. Hemen arkasından Astım var. Burada Serhat Köksal vokalde. Venturine bir gönderme olduğunu düşünüyorum ben. Ve kapanışta Kurban Olayım. Yılmaz Duru'nun Kurban Olayım filminden alınmış bu sesler. Ve bu şekilde de albüm kapınıyor. Gördüğünüz gibi albümün B yüzü oldukça kısa A yüzüne göre. Çok uzun bir albüm değil belki ama bence hani Türk tarihi içerisinde yer alan sırı dışı çalışmalardan bir tanesi çok fazla müziği de etkilediğini düşünüyorum ben. Bir yerlerden bulabilirseniz özellikle bu ikinci el satış yapılan sitelerden bulabilirseniz kaseti alın. Çok pahalıya satıldığını düşünüyorum ben. E, bulmak çok mümkün değil. Ancak bakarsanız e, belki Serhat Köksal bu kasete albümü e, internet ortamını yükler. Onun kendisinin yaptığı bir şey. Her şey ona ait. Şimdi Bakıyorum e, bize ayrılan sürenin sonuna gelmişiz. E, ben önümüzdeki hafta programımızda e, yine 2/5 pezenin diğer e, bir albümünü, Opa dışın albümüne yer vermek istiyorum. Önümüzdeki hafta görüşünceye kadar hoşça kalın. Yeşilçam ile kalın diyorum ben. Önümüzdeki hafta yine 15.30'da açık radyoda 94.9'da görüşmek üzere benden Zutkuler. Hepinizi iyi bir hafta diliyorum. Yeşilçam Arkeolojisi